İslam hukukunda deliller sadece şahitlerin şahitliğinde mi olur? Yoksa ses kaydı ve kamera kaydı da delil olabilir mi? Ses kayıtları ve kamera kayıtlarıyla Müslümanların ayıplarını ortaya çıkarmaktan dolayı bu işleri yapanların ceza görmeleri gerekir mi? Tabii onların o işleri yapanların ceza görmeleri gerekir. Kendi hak ettikleri şekilde cezalarını vermek lazım. Kur'an-ı Kerim'de bir prensip vardır. Yani eee mencaeb e, ve ceza o seyyiyetin seyyiyetin seyy seyy misli. Feyna akaptum fa'agribu fe şey mesela şimayet maras isteyeceksiniz. Onun için atladım şeye Nahil sureti 126. ayet. O aklıma geldi şimdi bu ayetin nerede olduğu aklıma gelmiyor. Diyor ki allah Teala, feyni aqabtun feaqibu uqibtun bih Birisine ceza verecekseniz, size yapılanın dengiyle ceza verin. Dolayısıyla işlenen suçla verilen ceza arasında bir denklik söz konusudur. Daha önce de söylemiştim, mesela birisi sizin camınızı kırdıysa gidip siz onun camını kırmazsınız. Böyle bir şey olmaz. Ama ne yapar? O gelir sizin camınızı taktırır, bir cam parası daha verir. Camınızı taktırdığı zaman ceza görmüş olmaz, bir cam parası daha verdiği zaman ceza görmüş olur, yaptığının dengiyle. Yani hiçbir suçlu, karlı çıkmayacak. Onun için e, şeyin hapis cezası hiçbir suça denk olmaz. Ancak birisi, bir başkasının hürriyetini bağlamış uzun süre, mesela işte hap hapis cezası verenlere belki hapis cezası vermek gerekir yani o insanların hürriyetlerini bağladıkları için ama onlar da bit ellerindeki yasalara göre veriyor. Bir defa o yasaları çıkarana vermek gerekir. Mesela bir insan duvarın arkasından bir ses duyacak olsa o sesin sahibine göre şahitliği kabul edilmez. Niye? Çünkü ses sese benzer. Dolayısıyla yanılma ihtimali olan konularda şahitliği kabul edilmez. Çünkü kesin olması lazım. Adama ceza vereceksiniz. Şimdi ceza verdiğiniz zaman affedersiniz dediğinizde verdiğiniz şey adamın o zararını defedemiyorsunuz ki. Adam iki sene e, hap sandviyatı şey yapmışlar, elde yetersizinden serbest bırakıldı. Peki iki senesini nasıl telafi edeceksiniz bu adamı? Bunu bunu kim diyecek böyle şey olur? Mu? Bunun hiçbir maddi karşılığı olmaz yani. Siz bütün dünyayı verseniz oradaki adamın çektiklerinin karşılığını söyleyeyim. Sadece o değil ki ailesi çekiyor. Başkaları çekiyor. Kimi? Hapis cezasını kimi cezalandırıyorsunuz? O kişinin yoksun kaldığı yani o, o kişinin desteğinden yoksun kalan aileyi mi? Onları beslemek zorunda kalan halkı mı? Yoksa o kişiyi mi? Kimi cezalandırıyorsunuz? Peki o çıktığı zaman ıslah olarak mı çıkıyor yoksa ifsad edilmiş olarak mı çıkıyor? Kime ne faydası var? Evet, şeyde sadece şahitlik değil. Mesela Yusuf Suresi'nde bugün kriminoloji denen yani bir suç bilimi denen şeyin de bir şeyi, delili vardır orada. Sen ayet numarasında bulgenenemez lazım. Bir de sen bul. Şey ve şeyi de şahidun min ehlihi var ya. Yusuf Aleyhisselam'a Yusuf 26. ayeti şükür. <gülüyor> Yusuf Suresi 26. ayet. Yusuf Aleyhisselam biliyorsunuz evinde bulunduğu hanım yani Züleyha adı Züleyha olduğu söylenen hanım sahip olmak istiyor. Yusuf Aleyhisselam kendisini koruyor. Fakat e, o kaçıyor öbürü arkasından kapının önünde bunlar birbirleriyle şey yaparken e, uğraşırken eşini orada o kapıyı açıp içeri giriyor. Bu defa kadın diyor ki işte bu bana sahip olmak istedi diyor. Orada bir uzman kişi ve şeyde şahidun min ehliha diyor. Kadının ailesinden bir şahit. Şahit ifadesi kullanılıyor ama o görgü şahidi değil. Uzman olarak görüşünü bildiren kişi diyor ki inkane kamis huqud de min qubulin fa sadakat min bin. Eğer diyor bakalım Yusuf'un gömleği önden yırtılmışsa kadın haklıdır. Yusuf ona sahip olmak istemiştir. Yusuf yalan söylüyordur. Niye? Çünkü o ona sahip olmak istemiş. Kadın da kendisine bir şey yapamasın diye eteğini önden çekip onu engellemiş olabilir. Ama ve inkâne kamîsuhuy gudde min kuburin duburin, Kudde duburin, döburin Yanlış abi. Zihnimde dubur var mı? Yanlış oldu. Ve inkâne kamîsuhuy gudde min لُبِرِنْ فَكَذَبَتْ وَهُوَ مِنَ السَّادِقِينَ Eğer, diyor, gömleği arkadan yırtılmışsa kadın yalan söylüyor. Yusuf haklı. Bakıyorlar ki, gömlek arkadan yırtılmış. Yani Yusuf, kaçarken kadın arkadan kendine çekiyor. İşte bu bir şeydir, kriminolojidir. Ve Cenab-ı Hak buna da şahitlik demiştir. Ama İslam aleminde bu, maalesef bunun üzerine durulmamıştır. Hani işte her zaman söylüyorum yani tenkit ederken Kur'an-ı Kerim'e göre tenkit ediyorum. Gerçekten yargı sistemi açısından da tenkit edilecek çok şeyler vardır. Ama bizimkiyle Batı'yla bat, Batı'yla bizimkini karşılaştırdığımız zaman da tabii orada da karşılaştırılması mümkün olmayacak derecede bir güzellik ortaya çıkıyor. Yani kriminoloji de Kur'an-ı Kerim'de vardır. Evet yani ses ve görüntü kayıtları bu kapsamda. Ses yani. ve görüntü kayıtları için ben o konuda uzman olmadığım sonra orada bir şey söyleyemem. Onu uzmanlar bu ne derece güvendir, ne derece güvenilmez? Bu bir de montajlar falan filan evet. var. O konularda yani o kriminoloji dediğin zaman o kişinin uzmanları artık orada konuşacak. Yani bu adam gibi gömleği şöyle olmuşsa, böyle olmuşsa yani bilmediğimiz konuda konuşsak yanlış söylemiş oluruz. Evet.